bir gün adamların göndererek Hasan Basri Hazretlerini yakalatmak istedi. O da bir vakit ders verdiği Habibi Acemi Hazretlerinin kulübesine gelip saklandı. Valin adamları Hasan Basri Hazretlerini takip ederler ve girdiği eve hışımla girerler. Bu Hasan Basri de çok olmaya başladı. Halkı bize karşı kışkırtı yetmezmiş gibi işlerimize de çomak sokuyor. Çabuk yakalayıp buraya getirin. Yeter çektiğimiz Emredersiniz efendim. Hemen. Abi paşetleri, çabuk kapıyı aç. Kimsiniz? Ne istersiniz? Valinin emri var. Evinizi arayacağız. Tabii evlat, buyur. Şeyim. Hasan Basri'nin buraya girdiğini gördük. Nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Nerede peki? İşte şuradaki kulübemde. Ya demek burada. Ya şey niçin yalan söylüyorsun? Yok burada. Ben yalan söylemedim. Siz göremedinizse... Benim suçum ne? Allah Allah. Allah Allah. Yok işte burada. Şehim, senin hatırına gidiyoruz. Ama neden yalan söylediniz anlamadım. Ben yalan söylemedim. Peki şehip, pek. Yürüyün, gidelim. Ey Habib, biliyorum ki Rabbim senin hürmetini beni onlara göstermedi. Fakat yeminim için söyledim. Hey üstadım. Sizi bulamamaları benim hürmetime değil doğru söylediğimizdendir. Çünkü bilirsiniz ki doğruların yardımcısı Allah'tır. Her yalan söyleseydim sizi de beni de götürürlerdi. Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy.